Merhabalar. 94.9 Açık Radyo'da Sinefi programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Ha, bu hafta programımıza haftanın yeni filmlerinden The Neon Demon, Neon Şeytan'ın müziğiyle başladık ve dinlediğimiz parça The Demon Dance idi. Eee bestecisi de film müziklerini yapan Cliff Martinez. Evet, bu hafta 7 yeni filmimiz var. Onları tanıtacağım öncelikle sizlere. Ama ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Deniz Palaya'dan çok teşekkür ediyoruz. Evet, haftanın belki de en çok beklenen ve en çok konuşulan filmi... ...bu sene açılışında kanda yapmış olan... The Neon Demon, Neon Şeytan. Ee, Nicholas Winding Refn yönettiği bu filmde başrollerde Al Fanning, e, Carl Glossman, Gina Malone, Bella Heathcote e, ve Keanu Reeves yer alıyorlar. Ee, Neon Demon, e, Neon Şeytan, Türkçe adıyla e, tam böyle seyircileri bölen türde filmlerden. Zaten Cannes'da e, premierini yaptığında da... E, Salonun bir kısmı yuvalarken bir kısmı ise ayakta alkışlıyordu. Ama Winnegrave gerçekten seyircileri bölen bir yönetmen. Bundan önceki filmlerini de düşünecek olursak. ilk olarak Drive filmiyle çıkışını yapmıştı. Dikkatleri üzerine çekmiştim. Ondan sonra onun peşi sıra çektiği filmlerle Hepsiyle aynı derecede e, ilgi görmese de kendine ait sıkı bir hayran kitlesi yaratmayı başarmış bir yönetmen. E, Neon Şeytan da e, Los Angeles'ta modellerin, mankenlerin dünyasına giriyor. E, Al Fenning'in canlandırdığı genç cesim. 16 yaşında gencecik bir kız, Taşra'dan Los Angeles'a model olup başarıyı yakalamak üzere gelen saf görünümlü bir kız diyelim ve çok hızlı bir şekilde. E, parlıyor. E, girdiği her seçmede, girdiği her ortamda bütün gözler onun üzerine dönüyor. E, bu arada e, filmin hemen başlarındaki amatör bir fotoğraf çekimi esnasında e, artık Los Angeles'ın kurdu olduğunu anladığımız oradaki Night bir düzen kurmuş olan e, makyöz e, bir kadınla tanışıyor. Genç bir kadınla. O, o Ona bir anlamda kucak açıyor, e, dostluk e, göstermeye çalışıyor. Tabii e, Jesse'nin izin verdiği kadarıyla diyelim. E, onun da birkaç yakın manken model arkadaşı var. Ama bir taraftan da fark ediyorlar ki Jesse'nin o kendinden gelen e, saf, dokunulmamış e, ve düzeltilmemiş. E, onun da altını çizelim. Cazibesi ve güzelliği e, ciddi kıskançlıklara da sebep oluyor e, bu modellerin dünyasında. Evet. Filmin böyle e, genel olarak baktığımızda e, görsel dili çok kuvvetli. Zaten yönetmenin en önemli alameti farikalarından biri bu. E, başka göndermeler de var film boyunca. Hodorowsky gibi e, geometrik şekiller, süreel bir takım e, ifadelerle de filme belli bir derinlik vermeye çalışıyor gibi gözükse de aslında temel itibarıyla. Kağıttan bebeklerin dünyasının ne kadar yüzeysel olduğu, filmin bir noktasında e, filmin içerisindeki modacılardan birinin dediği gibi... E, Güzellik aslında her şey. Ee, başka hiçbir şey yok hayatta. En önemli şey o. Ve bu kadınların da dünyasının bu düstur etrafında döndüğünü, birbirleriyle bunun üzerinden ilişki kurduklarını ve tam e, İngilizce dog eat dog world denilen e, herkesin birbirinin kurdu olduğunu, e, birbirini yemeye hazır e, bir biçimde e, bir dünya olduğunu gösteriyor. Ama bütün bunların çok stilize bir biçimde yapıyor. Öbür taraftan tabii bu kadınların güzelliği etrafında kurgulanmış bu dünya o kadar klişelerle anlatılıyor ki ben açıkçası belli bir noktadan sonra filmi sevmek istesem bile film beni kendine müthiş yabancılaştırdı. Çünkü hani hakikaten her türlü klişe var ve o klişeler birer pastiş gibi de kullanılmış. içi boş birer göstergeye dönmüş durumda. Arkasında e, böyle bir felsefi derinlik varmış gibi yapmaya çalışıyor. Görsel e, ifade biçimiyle ama e, arkasında aslında bir şey yok. Hani boş e, diyebilirim. E, bir de tabii hani kadınları gösteriş biçimi, kadınları kurguluş biçiminin de belli bir türde erkek fantasisinin tekrar tekrar üretilmesine dayandığını da söylemek lazım. Yine de Görsel açıdan e, etkileyici bir film. Filmin e, yönetmenin hayranlarının tabii kaçırmaması gereken, e, yönetmenin filmografisinde de iyi filmleri arasında sayılabilecek bir film. Neon Şeytan bu hafta itibariyle vizyonda. Müzikleriyle de dikkat çekiyor film. E, orijinal müziklerini Cliff Martinez e, bestelemiş. Daha önceki filmlerinde olduğu gibi e, ikisinin... Ee, oldukça e, başarılı bir ortak çalışması var. Ee, filmde birkaç tane de orijinal şarkı yer alıyor. Ee, şimdi orijinal şarkılardan birini dinleyeceğiz. Sia e, seslendiriyor. Waving Goodbye. When possible Altya'dan dinledik Waving Goodbye haftanın yeni filmlerinden Neon Demon, Neon Şeytanı'nda kullanılan parçalardan biriydim... Ee... Orijinal e, pop şarkıcılarından birinin e, film için özel yaptığı şarkı. 94.9 Açık Radyo'da Sinefi programı devam ediyor. Ve haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyorum ben de. Bu hafta bir de e, Hint filmimiz var. Hindistan'dan geliyor. E, ve başrolünde de Bollywood'un en büyük yıldızı, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri Şahrukan var. Şahrukan'ın son filmi bu hafta itibariyle bizde de vizyona giriyor. Orijinal adı Fenn. Hayran e, adıyla vizyona giriyor bizde de Manny Sharma yönetmiş Başrollerde Şahrukana, Sayani Gupta, Joel Kosi, Lee Nicholas Harris, Halima Nagori gibi isimler eşlik ediyorlar Oldukça kalabalık bir kadro var e, Dört ülkede çekilmiş e, film Ee, bir bölümü de Londra'da çekilmiş ve hatta Londra'daki Madame Tussauds müzesinde çekilen ilk film olma niteliğini de taşıyor. Ee, yapımcısı e, yaş Chopra zaten e, e, Şeyin, Hint sinemasının en önemli yapımcılarından biri. Şahrukan da e, 22 yıllık e, sinema kariyerinde hakikaten şu an itibariyle Hint sinemasının en büyük yıldız olduğunu söyleyebiliriz. E, hayran e, konu itibariyle e, hakikaten böyle bir hayranlık mevhumu ve bunun ne kadar tehlikeli olabileceği üzerine kurulu e, gerilim. E, aksiyon filmi olarak e, git, tanımlayabiliriz. E, bir de alışkın olduğumuz Bollywood filmlerinden farklı olarak müzik ve dans sekansları yok. E, Bollywood filmlerinin e, klasik formülü e, filmin değişik yerlerine yerleştirilmiş en az 3-4 e, dans ve e, şarkı sekansı olmasın. E, bu film onu yapmıyor. E, onu yapmayarak da aslında son dönem popüler e, Hint sinemasından, Bollywood'dan ayrıştığını söyleyebiliriz. Farklı bir şey denediğini. E, film aslında e, kendisine çok benzediği bir e, film yıldızıyla e, takıntılı bir ilişki kuran bir hayranlı hikayesi gerçekten. E, filmde e, yıldızı da e, onun takıntılı hayranını da Şahrukan canlandırıyor. Evet. Hindistan'ın en büyük yıldızı Aryan Khan'ın en büyük hayranı olduğunu düşünüyor Goraf. Küçük bir yerden çıkma ve katıldığı yerel bir ünlülere en çok benzeme yarışmasında Aryan'a olan benzerliğiyle ödül kazanıyor. Kazandığı kupayı da en büyük hayali alıp doğum gününde Aryan'a göstermek. Ama tabii Aryan Khan gibi çok büyük bir yıldıza yaklaşmak sıradan bir hayran için hiç de kolay değil. Bir taraftan obsesif biçimde onu takip etmeye başlıyor, nereye gidebiliyorlar derse gitsin. Öbür taraftan ona tehdit e, oluşturduğunu ta, e, düşündüğü insanları da e, hırpalamaya, tehdit etmeye varıncaya kadar agresif davranışlar sergilemeye başlıyor. Böylece e, büyük e, sinema yıldızı içinde bir tehdit oluşturmaya başlıyor bir taraftan. Hayran da farklı bir şey denemiş dediğim gibi yapımcısı ve Şahrukan da Ve aslında rakamlarına bakacak olursak da e, oldukça e, iyi para kazandığını söyleyebiliriz e, açılış itibariyle. E, Hindistan içerisinde 10.5 milyon dolar. E, uluslararası e, vizyondan ise 7.7 milyon dolar gibi bir para kazanmış ilk haftasında. E, normalde bu rakamlar... E, Sıradan bir Bollywood filmi için yani Bollywood'daki yine Hint filmlerden biri için oldukça başarılı kabul edilecekken e, Hayran filminin o kadar da başarılı olmadığına dair neden e, başarısız oldu gibi çok sayıda yazı çıktığını görüyoruz Hindistan'da. Bunun sebeplerinden biri Şahruk Han'ın isminin e, yarattığı büyük beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi kariyeri boyunca e, müthiş... E, ...gişe başarısı elde etmiş filmlere... ...imza atmış olduğundan dolayı... ...2010'da My Name's Khan... ...ondan önce Chuck the India... ...ya da 2007 yapımı Omşem diye onunla... Ee, ...hakikaten ondan müthiş bir... ...gişe e, beklentisi vardı... ...zannediyorum onu tam birebir... ...tutturamadığından dolayı... ...böyle bir durum söz konusu ama... Ee, şarkı ve dans bölümlerinin olmadığını düşünecek olursak, farklı bir şey yaptığını düşünecek olursak ve uluslararası e, piyasaya daha hitap eden bir film yaptığını düşünecek olursak yine de bence bu rakamlar oldukça başarılı. Bu Hafta hem Şahrukan hayranlarının hem de Bollywood severlerin kaçırmaması gereken e, film. Özellikle uzun süredir Şahrukan'ın filmini bekleyenler olduğunu biliyorum. Hayran bu hafta itibariyle vizyona giriyor. E, filmde dediğim gibi dans ve müzik sekansları yok ama bu şarkı olmadığı anlamına gelmiyor. E, Cabrafan adında bir şarkısı var. Farklı dillerde farklı e, şarkıcılar tarafından seslendirilmiş durumda. Biz şimdi hindi versiyonunu dinleyeceğiz. Nakaş Aziz'den. Nakaş <gülüyor> Aziz'den. Garbala, bina mig. Självklart, ni är. Garbala, bina mig. Också står ni är. Ni är, jabra ho re jabra fan ho gaya aur tu che dik pe dil mein dhakka nan ho gaya main tera hai jabra ho re fan ho gaya main mein tujh pe teri bhi hd mera lag tu mera haq tu hi oli baja Hågir jabra fan Håg tujjhe däck Tegi dill med ten ten en Håg gaya Hågir jabra Hågir jabra fan Håg gaya Style tera pattet Tujh pär khele sattet Tujh se hiv Wi-Fi connection Juna Tere tak joh Ati hai Line sari Taapi Koi kitna bhi Rokhe Mänto na ruka Cabrafan'da dinlediğimiz parça Nakaş Aziz seslendirdim. Haftanın yeni filmlerinden hayranda kullanılan onun e, esas şarkısı Şahrukan'ın son filmi Hint sinemasının Büyük Yıldızı. Bu hafta Bollywood'dan böyle bir filmimiz var vizyonda. Evet haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyorum. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında. Bu hafta bir aksiyonumuz daha var. O da Amerika'dan geliyor. Extraction, kurtarıcı adıyla bizde de gösterime giriyor. Steven C. Miller yönetmiş. Başrollerinde Kellen Lutz, Bruce Willis, Gina Carano, Olga Valentina gibi isimler yer alıyor. Ee, bu daha hani orta bütçeli aksiyon filmlerinden birim. Evet. Yalanlatsın e, canlandırdığım Harry Turner aynı babası ki onu da Bruce Willis canlandırıyor. Bir CIA ajanım ama daha ziyade masa başı işlere mahkum edilmiş durumda sahaya çıkmak istiyor. Ama üstleri tarafından bir türlü kendisine izin verilmiyor. Bu arada e, babasının kaçırıldığına dair bir video geliyor CIA'ye ve e, kaçıran teröristler her istedikleri yapılmazsa Harry'nin babası Leonard'ı öldürmekle. E, ...tehdit ediyorlar. E, Leonard zaten sahaya çıkma yetkisi olmadığı için... hani ...birazcık kafana sıkışmış durumda. E, öbür taraftansa... E, ...CIA'nın aslında... E, ...babasını kurtarmayacağını... E, ...öyle bir e, niyetleri olmadığını anlayınca... ...işleri kendi eline almaya karar veriyor. Ve kendi... ...kurtarma operasyonunu planlıyor haftanın Amerika'dan gelen aksiyon filmi Kurtarıcı. Bir de korku filmimiz var Before I Wake kabustan gelen adıyla vizyona giriyor bizde de. Mike Flanagan yönetmiş, başrollerinde Kate Bosworth, Tom Jane, Anna Beth Gish ve Dash Mihawk yer alıyorlar. Bu da küçük çocuklu korku filmlerinden... Yani Jesse ve Mark küçük oğulları Sean'u kaybediyorlar ee, ve ondan sonra e, ilişkileri biraz zora giriyor. Ee, başka bir yeni çocukları da olmadığı için e, bir çocuk evlat edinmeye karar veriyorlar. Annesini pankreas kanserinden kaybetmiş olan 8 yaşındaki Cody ile yolları kesişiyor bu vesileyle. Cody çok tatlı, çok sevecen, zeki, e, uyumlu bir çocuk Ama bir sıkıntısı var uyumak istemiyor. Çünkü Cody'nin gördüğü kötü rüyalar, kabuslar maalesef gerçeğe dönüyor. Ve Cody'nin yeni annesi babası Jesse ve Mark da onu bundan kurtarmak için bir mücadeleye girişiyorlar. Kabustan gelen Before I Wake haftanın korku gerilim filmi. O da yeni filmim. Şimdi bu filmin kapanış çeneriğinde kullanılan parçayı dinleyeceğiz. Radical Face'ten Welcome Home. from face and dinidik welcome home haftanın yeni filmlerinden kabustan gelen before i wake'te kullanılan parçalardan biriydim. Bu hafta bir gerilim filmimiz daha var. Ee, bu Küçük çocukluk kabuslardan farklı bir alt türü korku gerilimin denizde geçen ve bir köpek balığı içeren versiyonu The Shallows orijinal adı karanlık sular adıyla vizyona giriyor bizde de. Jom Kole yönettiği filmde başrollerde Blake Lively, Oscar Ceneydam, Brett Cullen. Yer Ama film aslında Blake Lively'nin canlandırdığı Nancy karakteri etrafında dönüyor. Nancy e, gözlerden uzak bir kıyıda kendi kendine e, surf e, yapmak isteyen genç bir surfçü e, kendini birdenbire bir büyük beyaz köpek balığının avlanma sahasında buluyor. E, filmin en çok gerilim yaratan niteliklerinden biri Aslında kıyıya oldukça yakın bir yerde Yaklaşık böyle bir 150-180 metre açığında denizden Ama e, son derece ıssız bir koyda e, Ve orada nasıl yardım alacak Oradan nasıl kurtaracak Hem pratik zeka hem dayanıklılık Hem de sabır ve metanet gerektiren e, Çok zor e, bir mücadelede e, Genç bir kadının büyük beyaz e, köpek balı ile olan ıı, şeyi sınavı diyebiliriz Karanlık Sular bu hafta itibariyle vizyonda. Gerçi bu tarz filmleri izledikten sonra denize girmek biraz korkutucu olabiliyor. O yüzden tatile çıkmadan önce değil, tatilden yeni dönenlere belki tavsiye edebileceğimiz türde bir film bu hafta vizyonda. Bir de yerli filmimiz var bu hafta Emanet. Emre Yalgın yönetmiş. Başrollerinde Tayanç Ayaydın Turgay Aydın, Elena Vikova ve Koray Şahinbaş e, yer alıyorlar bu filmde de. E, bu da gerilim aksiyon türünde bir film. E, çok alışkın değiliz aslında e, Türk sinemasında bu türlerin denenmesine. Emre Yalgın daha önce Teslimiyet ve Hadi Baba Gene Yap e, filmlerini çekmiştim. Bu dediğim gibi daha polisi aksiyon türünde. Tayanç Ayaydın'ın canlandırdığı Mirza bir güvenlik görevlisi olarak çalışıyor bir sitede. Ee, ve bu sitede bir cinayet işleniyor bu cinayetin de küçük bir görgü tanığı var küçük bir kız çocuğu ee, ve e, cinayeti işleyenler tarafından da bu küçük kız çocuğu kaçırılıyor tek görgü tanığı olduğu için. Ee, Mirza, e, güvenlik görevlisi Mirza bir taraftan e, polisleri e, ikna etmeye çalışıyor olup biteni ama bir taraftan da işin içinde mafya var. Dolayısıyla bakıyor ki küçük kızı kurtarmak kendisine düşüyor. Bu e, klasik e, tek adamın kahramanlaştığı e, polisiye, aksiyon filmlerine örnek olarak verebiliriz. E, bu hafta itibariyle vizyonda emanet Ee, şimdi bir müzik arası verelim ve karanlık sularda The Shallows'da kullanılan bir parçayla devam edeceğiz. Yine karşımıza siya çıkıyor haftanın ikinci siyasını dinlemiş oluyoruz böylece bu aralar film müziklerinde çok popüler kendisi Bird Set Free. wings i was a broken thing had a voice had a voice but i could not sing you would want me down I Yandan dinledik. Bird Set Frame haftanın yeni filmlerinden The Shallows Karanlık Sularda kullanılıyordu. Evet, e, bu hafta bir de küçük dinleyicilerimize yönelik bir film var. Senenin beklenen canlandırma filmlerinden animasyonlarından The Secret Life of Pets Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı bu hafta itibariyle vizyona giriyor. Yönetmenleri Chris Renaud ile Yarrow Cheney. E, Türkçesinin kimlerin seslendirdiği henüz açıklanmadı. Ama e, aslında çok herkesin düşündüğü, özellikle evcil hayvanı olan insanların düşündüğü bir fikirden yola çıkan... E, ...ama bunu oldukça hoş bir biçimde e, sinemaya uyarlayan bir film. E, siz evden çıktıktan sonra o çok sevdiğiniz evcil hayvanlarınız evde ne yaparlar? Nasıl bir hayat sürerler? Hep onların bizden ayrı, bizden bağımsız... E, Bir hayatları olduğu ee, Düşüncesi bile aslında çok hoştur Bu Filmde e, tam olarak hani bu fikri e, takip ediyorlar. Ve aslında hayvanlarımızın e, biz ortalıkta yokken nasıl bir hayat sürdüklerini, onun gizli yaşamlarını anlatıyor. Bu hafta itibariyle vizyonda çok da hoş müzikleri var. E, ünlü film müziği bestecisi Alexander Despla imza atmış e, müziklerini. Şimdi e, onun müziğiyle devam edeceğiz. Meet the Pets. Dinlediğimiz parça Meet the Pets'tim, Evcil Hayvanlarla Tanışın, haftanın yeni filmlerinden Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, aynı zamanda haftanın tek canlandırma filmi küçük dinleyicilerimize yönelik, onu dinledik şimdi. Evet, 94.9 Açık Radyoda Sinefil programı devam ediyor. Bu hafta vizyona giren 7 yeni filmi tanıtmış oldum. Böylece sizlere sinema dünyasından haberlerle devam edeceğiz programımızın geri kalan kısmında. Öncelikle geçtiğimiz hafta içerisinde aldığımız güzel haberlerden biri... ...Venedik Film Festivali'ne... ...Reherdem'in yeni filmi Koca Dünya'nın seçildiğiydi. Ee, festivalin yan bölümlerinden... ...Horizonti Ufuklar kategorisinde yarışacak... ...Reherdem'in filmim ana yarışmada değil... Ee, ...onun da altını çizelim. Ama yine de şu ana kadar... E, ...yani bütün program açıklandı. Türkiye'den seçilen tek film olması itibariyle de... E, ...çok büyük önem arz ediyor. Önceki yıllarda Venedik'e katılan... E, Filmler, Türk filmleri genelde e, çok iyi karşılandı e, ve e, ödüllerle dönenler e, de oldu. Ee, şeyde e, bu sene jüri başkanlığını ana yarışmada e, Amerikalı yönetmen Sam Mendes e, yapıyor. E, festivalin açılışını Damien Chazelle'in Whiplash'in yönetmeninin e, yeni filmi La, La La Land yapacak. Kapanışta Foucault Ondan The Magnificent Seven yapacak. Ana yarışmada e, Altın Aslan için yarışacak filmler arasında e, tanıdık isimler var. E, Damien Chazelle'in e, filmi ana yarış. Onun dışında Andrei Konchalovsky, Deniz Villeneuve, Wim Wenders, Denis Malick gibi isimleri Pablo Larrain E, Amat Escalante yine yarışan yönetmenler arasında Tom Ford'un da yarışmacılar arasında olduğunu söylememiz gerekiyor. Son filmiyle Reherdem'i ve filme emeği geçen bütün ekibi çok e, tebrik ediyoruz buradan. Venedik'te de başarılar diliyoruz. Bu sene Venedik Film Festivali e, 31 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Ağustos sonunda başlıyor. Evet. Öbür taraftan e, bir duyurumuz var. Geçen hafta içerisinde açıklandı bu da. E, Sinema Yazarları Derneği SİAD tarafından. TUMOP Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent e, Şubesi emek sinemasının yıkımını içeren projenin iptali için e, daha önce bir dava açmıştı. Biz de bu dava süreçlerini burada programımızdan da takip etmeye çalışmıştık. 9. İdare Mahkemesi'ne açılan dava. Ee, Sinema Yazarları Derneği bu davaya müdahil olmak için başvurmuştu. Siyad'ın çok sahiplendiği mücadelelerden biridir emek sinemasının yıkılması. Ee, ve e, onun etrafında hani e, olup biten her şey aslında şu an orada sözde bir emek sineması yeniden açılmış durumda. Ama yani aslında her şey yıkılıp... Yerine bir alışveriş merkezi yapılıp içine bir alışveriş e, merkezi, sineması kondurulduğunu biliyoruz. Ama e, etrafında üretilen söylemler ve anlatılarla olduğundan çok farklı gösterilmeye çalışılan bir şey dava devam ediyor. Siyad'ın müdahil olmak için yaptığı başvuruda mahkeme tarafından kabul edildi. E, artık Siyad da bu davanın e, müdahillerinden, davacılarından birim gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Ee, geçtiğimiz hafta içerisindeki gelişmelerden biri birisi bir anlamda sinema camiasına kadar da e, artık hani, e, ucu dokunduğu için e, bahsetmemiz gerekiyor burada. E, başta e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarından 6 kadrolu sanatçının e, açığa alınması. E, onun dışında e, hizmet alımı yapılan 20 sanatçıyla da ilişiğinin kesilmesi üzerine... E, oyuncular Sendikası'nın Başını çektiği bir grup e, Sivil Toplum Kuruluşu Bu e, Ve sendika bu konuda itirazlarını dile getiren bir duyuru yaptılar ne darbe ne ohal başlığı ile. Oyuncular sendikası var dediğim gibi Kültür Sanat Sen, Türkiye Yazarlar Sendikası, Sinema Emekçileri Sendikası Sinesen, İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği İştisan, Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Vakfı, Opera Bale Vakfı, Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği. E, Uluslararası Pen e, Türkiye Merkezi Sanatçılar Girişimi, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, SİAD yine Sinema Yazarları Derneği'nin de içinde yer aldığı çok sayıda sivil toplum kuruluşu e, bir anlamda e, bu başlatılan e, bir nevi cadı avı sonrasında e, aslında bu mevcut terör örgütü ve yapılan maliç alakası olmayan insanların da e, herhangi bir mazeret göstermek sizin e, görevlerinden alınmaları e, ve görevlerinden uzaklaştırılmalarını protesto eden ve bir an önce bu tarz uygulamaların durdurulmasını son verilmesini talep eden bir açıklamada bulundular. E, Biraz hoş bir haberle devam etmek istiyorum. Aslında hani çünkü biraz önce konuştuğumuz şey oldukça nahoş olduğunda belirtmek gerekiyor. Ee, biz bir radyo programı olarak aslında podcast yayınımız da var. Yayınlandıktan sonra e, internete yüklüyoruz podcast formatında. Dinleyicilerimiz canlı dinleyemeyenler o şekilde de bizi dinlemeye devam ediyorlar. Ama podcast ortamında sadece radyolarda yayınlanan programlar değil. Direkt e, internet için yapılan programlar da var. E, ve geçtiğimiz... Ee, haftalarda sinemayla ilgili e, Türkiye'de yapılan podcastlere bir yenisi katıldım. Yetersiz Bakiye adını taşıyor. Özellikle sinemaya, sinema sektörüne meraklı dinleyicilerimize ben de şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, bir Twitter hesapları var. Oradan takip edebiliyorsunuz. Yeni program e, yüklendikçe oradan duyuruyorlar. Aynı zamanda sorular da alıyorlar. Hoş bir biçimde. Ee, yetersiz Bakiye'nin yapımcıları hazırlayanları Yama Çokur ve Serkan Çakarer. Ee, Türkiye sinemasının e, son 10 senesinde bağımsız yapımcılık, yaratıcı yapımcılık adında de çok sayıda işe imza atmış yapımcılar. Aynı zamanda sektörü ve endüstrinin nasıl işlediği konusunda da e, son derece içeriden doyurucu bilgiler ve hoş sohbetlerle karşınıza çıkıyorlar. E, sinemaya girmeye meraklı e, genç dinleyicilerimize de ben özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'de nasıl film yapıldığı sinema sektörünü nasıl işlediğine dair her hafta taze taze bilgilerle karşımıza çıkıyor. Yetersiz bakiye. Evet şimdi bir e, müzik arası vereceğim. Ondan sonra neden bu arayı verdiğimi de söyleyeceğim size. Geçtiğimiz hafta e, Demokratik e, Parti Amerika'da Hillary Clinton'ı e, aday gösterdikten sonra Trump'la ilgili e, eleştirilerin de dozu arttı aslında. Orada ilginç bir biçimde Trump'ın Desteğine gelen bir isim dikkat çekti ve e, yaptığı yorumlarla da oldukça tartışma uyandırdı. Clint Eastwood'dan bahsediyorum. Cumhuriyetçi Parti'nin e, e, fevri savunucularından bir önceki seçimlerde de bizzat e, toplantılarına katılıp boş bir sandalyeye konuşarak oldukça yine dikkatleri çekmişti. E, bu sefer Esquire dergisine bir e, röportaj vermiş ve e, Trump'ın ırkçı ifadelerini... E, Bir anlamda hafifseyerek ya geçin bunları olur böyle şeyler. Benim zamanımda böyle şeylere ırkçı denmezdim. ırkçılık bu değil. Ee, bir de bu siyaseten doğruculuk da beni çok rahatsız ediyor. Ne bu böyle? Ee, herkes ödülek, sünepe, Amerika'nın bu halinden ben de memnun değilim. Bunu değiştirmek lazım gibi. Aslında Trump'ın ırkçı söylemlerini yeni baştan üreten e, bir röportaj vermiş. İzlediğiniz Kendisinin siyasi görüşleri zaten biliniyordu ama bunu ifade ediş biçimi nedense her sene daha bir aşağılara düşüyor gibi. Şimdi aslında dinleyeceğimiz müzik de belki de Clint Eastwood'un geçirmiş olduğu dönemleri de ifade ediyor. Unutulmaz bir film. E, Neo Morricone'nin imzasını attığı The Good, The Bad and The Ugly'in iyi Kötü ve çirkin. Biz de yıllar içerisinde Clint Eastwood'u bu üç e, veçede görmüş olduk. İyi hallerini de biliyoruz, kötü hallerini de biliyoruz. Ama gittikçe çirkinleşiyor zannediyorum bu yorumlarla. Ennio Morikone'den dinliyoruz. Şimdi unutulmaz müziğini filmin iyi, kötü ve çirkinin. Kötü ve çirkinin unutulmaz müziğini dinledik. Enio Morricone bestesiydi. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Ee, bu haftaki program destekçimiz Deniz Pala'ya da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.